Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. İçimden kötü düşünceler ve duygular geçiyor. Bundan sorumlu olur muyum diye. Şimdi değerli kardeşim, bu hususta sorumlu olmayız. Ama tabii kalbimizi de temiz tutmaya ve düşüncelerimizi de temiz tutmaya çalışmalıyız. İstemeden Aklımıza gelen kötü düşünceler nedeniyle Rabbimiz bizi sorumlu tutmaz. Çünkü bunlar güç yetiremeyeceğimiz hususlardır. Şeytan her insanın kafasına öyle vesveseler, öyle kötü düşünceler atar ki bundan uzak kalabilmek mümkün değildir. Ama bu düşünceler aklımıza geldiğinde düşüncelerimizi temiz tutmalı ve hemen şeytanın vesvesesinden Yüz çevirmeliyiz. Bizim için en büyük nimet şudur kardeşim, içimizden geçirdiğimiz kötülük hemen yazılmamasına rağmen içimizden geçirdiğimiz iyilik yapmasak dahi amel defterimize salih bir amel olarak geçmektedir. Bu Rabbimizin bize vermiş olduğu yani büyük bir ikramdır. Çünkü eğer içimizden geçen kötülükler içinde bizi Rabbimiz sorumlu tutsaydı, hiçbirimiz kurtulamazdık. Hepimiz azaba düşer olurduk. Ama Rabbimiz o kadar ikramlarda bulunuyor ki kullarına. Yani adeta cennete girmemiz için türlü türlü imkanlar, fırsatlar veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Sağımızda ve solumuzda yazıcı melekler var. Aklımızdan geçirdiğimiz kötülüğü Yazmıyor solumuzdaki melek ama sağımızdaki melek yapamadığımız, yapmak isteyip de yapamadığımız iyilikleri dahi hemen yazıyor. Bir günah işliyoruz bu hemen kayıtlara geçmiyor, tövbe eder ümidiyle bekleniyor ama bir iyilik yaptığımızda hatta düşüncede bile iyilik yaptığımızda hemen kayıt altına alınıyor. Ve bize salih amel olarak yazılıyor. Bundan daha büyük bir ikram olabilir mi? Bu cennete sokmak için bahane aramak değil de nedir? O halde kardeşim, evet düşüncelerimizin kötü olmasından istemeden aklımıza gelen kötü düşüncelerden sorumlu olmayız ama yine de biz de kalbimizi ve düşüncelerimizi temiz tutmaya gayret etmeliyiz.